Teyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El Bakara Suresi 58 ve 105. Ayetler Ayet 58 Hani o tih çölünden çıktıktan sonra şu kasabaya girin, orada istediğiniz yerden dilediğinizi bol bol yiyin, şükür secdesi ederek kapıdan girin ve ya Rabbi hıtta affet bizi deyin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım.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 Kendilerine söylenen tevbe manasındaki hıtta kelimesini buğday anlamına gelen hınta kelimesiyle değiştirip akıllarınca Allah'ı ve bu emri alaya aldılar. Ayette bahsedilen musibetler gelmiş olup bir de ricis, yani murdar ve pis şey olan bulaşıcı veba mikrobu yayılmış binlerce kişi ölmüştü. Ayet atmış. Hani vaktiyle Musa çölde susuz kalan kavmi için su aramıştı. Biz de asanı taşa vur demiştik. Hemen asayı taşa vurur vurmaz, oradan kabileleri sayısınca on iki pınar fışkırdı. Herkes kendi su içeceği kaynağı bildi ve onlara Allah'ın rızkından yiyin, için, yeryüzünde onun emirlerinin dışına çıkıp, bozgunculuk yaparak kargaşa çıkarmayın dedik. Ayet 61 Hani siz yine ey Musa, biz artık bir tek kudret helvasıyla bıldırcın etinden yemeye asla tahammül edemeyeceğiz. Rabbine bizim için dua et de, bize yerin bitirdiği sebze, salatalık, sarımsak, mercimek ve soğandan çıkarsın demiştiniz. Hz. Musa da, daha iyi olanla daha aşağı olanı değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse bir şehre, kasabayının Şüphesiz orada sizin için istediğiniz sebzeler vardır, dedi. Onlar bu sabırsızlıklarından dolayı yine yoksulluğa, düşkünlüğe, aşağılığa maruz kaldılar. Allah'ın gazabına da uğradılar. Bu musibetlerin sebebi hem Allah'ın ayet, mucize ve açık belgelerini inkar etmeleri ve peygamberlerinden Zekeriya, Yahya ve Şuayb'ı öldürmelerinden hem de Allah'a isyan edip aşırı gitmelerindendir. Ayetteki Mısır iki anlam ifade etmektedir. Biri, Özel isim olan Mısır şehri, diğeri de herhangi bir şehir veya kasabadır. Fakat burada dönün kelimesi kullanılmadığı için bu, Firavun'un şehri olan Mısır olmayışı herhangi bir kasaba olması daha uygundur. Ama bu cevap bir müsaadeden ziyade onları bir azarlamayı içermektedir. Devletleri yıkıldı, cemiyetleri perişan oldu. El-Fatiha suresinde geçtiği üzere gazaba uğrayanlardan oldular. Ayet 62 Şüphesiz bütün iman edenlerle Yahudiler, Hristiyanlar ve sabilerden son din İslam'a göre veya İslam'dan önce Allah'a ve ahiret gününe inanıp da salih amel işleyenler var ya artık onların mükafatı Rableri katındadır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. sabiler bazı müfessirlere göre Yahudilikle Hristiyanlık arasında karma tevhidi bir dine inanan kimselerdir. Bunların Hz. Yahya aleyhisselamın takipçileri oldukları söylenmektedir. Ancak bunlar Irak'ta yaşayan ve Mandayiler diye tanınan bir topluluğa mensup olabilirler. Harran'daki kendine Sabi ismini verenler ise bunlardan değildir. Çünkü son din İslam geldikten sonra artık hiçbir din kabul değildir. Eğer onların imanı ve ameli kabul olsaydı, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları davetle uğraşmazdı. Ayet 63 Hani ey Yahudiler, vaktiyle Tevrat'la amel edeceğinize dair sizden kesin söz almıştık. Sonra bu ahdi bozduğunuz gibi yeniden söz veresiniz diye tehdit olarak Tur'u, Tur dağını da yerinden koparıp verecek gibi üzerinize kaldırmıştık da size verdiğimiz hükümlere kuvvetle sarılın ve içindekileri daima hatırlayın ki ''Helakten ve azaptan sakınanlardan olabilirsiniz.'' demiştik. Ayet 64 Bunun ardından söz verdikten sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın üzerinizde merhameti ve büyük lütfu olmasaydı, en büyük zararı uğrayanlardan olup yok olurdunuz. Ayet 65 Cumartesi günü içinizden ibadet etmek yerine, balık avlayarak haddi aşanları elbette bilmektesiniz. İşte onlara... Aşağılık birer maymun olun, dedik. Müslümanlara cuma vaktinde alışverişin yasak olduğu gibi, Yahudilere de cumartesi günü balık avlamak yasaktı. Onlardan bu yasağı dinlemeyenler, ceza olarak maymuna dönüştüler. Maymuna dönüşen bu grup, rivayete göre üç gün sonra da helak oldu. Hayvanlardan insan olmamıştır ama, böyle maddeden ve manen hayvanlaşan insanlar çok olmuştur. Ayet 66 işte biz bunu, bu cezayı hem o zamandakilere, orada bulunanlara, hem sonradan geleceklere ibret, muttakilere, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara da bir nasihat kıldık. Bir adam kendisi öldürdüğü halde Hz. Musa aleyhisselama gelerek öldürülmüş birini gördüğünü söyleyip katilinin bulunmasını istemişti. Hz. Musa aleyhisselam da Allah'ın emri üzerine bir inek kesileceğini onun bir uzvu ile öldürülen kişiye vurulacağını, onun da dirilip katili bildireceğini söylemişti. Fakat onlar kesme emrini yerine getirmeyip, ineğin özelliği hakkında soru sormaya başladılar. Bundan sonraki ayetler bunları anlatmaktadır. Ayet 67 Musa kavmine, Allah size mutlaka bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar, bize alaya mı alıyorsun dediler. Musa da, Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım, dedi. Ayet 68 Onlar, ey Musa, Rabbine bizim için yalvar, ona sor da, Onun ne biçim bir sığır olduğunu bize açıklasın, dediler. Musa da, Allah buyuruyor ki, O ne çok yaşlı, ne de körpe, bunun arasında dinç bir sığırdır. Artık emredildiğiniz şeyi yapın, demişti. Onlar tekrar, ''Rabbine bizim için yalvar da onun renginin ne olduğunu bize açıklasın.'' dediler. Musa, ''O, Rabbim, rengi bakanlara neşe, ferahlık veren sapsarı bir inektir.'' buyuruyor, dedi. Ayet 70 ''Yine bizim için Rabbine dua et de onun mahiyetinin nasıl olduğunu bize açıklasın. Çünkü bizce sığırlar birbirine karıştı. Eğer Allah dilerse biz emredileni yapmakta elbette doğruya erişmiş oluruz.'' dediler. Ayetin son cümlesini, eğer Allah dilerse, istenilende mutlaka doğruyu buluruz, şeklinde tercüme etmek de mümkündür. Sonraki ayette bu anlamı vermeye daha uygundur. Ayet 71 Musa şöyle dedi, Rabbim buyuruyor ki, O henüz toprağa sürmek ve ekin sulamak için boyunduruk altına girmemiş. Hiç alacası olmayan, serbest dolaşan, husursuz bir sığırdır. İsrailoğulları, ''Şimdi Rabbinden gerçeği getirdin.'' deyip hemen o ineği bulup boğazladılar. Emre derhal itaat yerine, isteklerini çoğaltmaları sebebiyle neredeyse cayıp bunu yapmayacaklardı. Ayet 72 ''Ey Yahudiler! Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de onun katili hakkında atışmış, suçu birbirinize atmıştınız. Allah gizlediğiniz şeyi açığa çıkarandır.'' Ayet 73 işte bunun için biz kesilen sığırın bir parçasıyla ona, o öldürülen adama vurun demiştik. Onlar da vurunca ölü dirilip katilini söylemişti. İşte Allah tıpkı bunun gibi ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini, kudretini açıklayan delil ve mucizeleri bu şekilde gösterir. Ayet 74 Sonra bunun ardından ibret alıp samimi inanmanız gerekirken kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi, belki de ondan daha katı oldu. Çünkü taşlardan öylesi var ki, içinden nehirler fışkırır, öylesi de vardır ki, çatlar da ondan su çıkar. Yine öylesi vardır ki, Allah korkusundan dağdan yuvarlanıp aşağı iner. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ayet 75 Ey müminler! Yine de Yahudilerin size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Halbuki onlardan bazıları vardı ki Allah'ın kelamı olan tahrif edilmemiş Tevrat'ını dinlerlerdi de onu anladıktan sonra bile bile tahrif eder, bozup değiştirirlerdi. Ayet 76 O Yahudilerden olan münafıklar iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik derlerdi. Birbirleriyle tenhada baş başa kaldıkları zamansa Yahudilerin ileri gelenleri bunlara Allah'ın size açıkladıklarını yani Tevrat'ta bildirdiği Hz. Muhammed'e ait özellikleri Rabbiniz katında sizin aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara söyleyip duruyorsunuz? Buna aklınız ermiyor mu? derler. Ayet 77 Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da hepsini bilmektedir. Ayet 78 Onlardan bir kısmının da okuyup yazması yoktur. Kitabı Tevrat'ı bilmezler. Bildikleri ancak reislerinin anlattıkları bir sürü hayali uydurmalardır. Ve onlar ancak zan ve tahminde bulunuyorlar. Ayet 79 Kitabı elleriyle yazıp sonra da az bir değere menfaati satabilmek için bu Allah katındandır diyenlerin vay haline... Ellerinin tasnif ederek yazdığı şeylerden dolayı Vay başlarına gelenlere Vay şu uydurdukları şeylerle Elde ettikleri haksız kazançları yüzünden Onların haline Ayet 80 O Yahudiler Bize ateş sayılı günler Atalarımızın buzağaya taptığı 40 gün dışında Asla dokunmayacak Dediler De ki Allah'tan bu hususta bir söz mü aldınız Böyleyse Allah verdiği sözden asla dönmez. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Yahudiler kendilerini Allah yanında imtiyazlı, üstün bir ırk olarak görüyorlardı. Yüce Allah onların kutsayıp put haline dönüştürdüğü üstün ırk anlayışını İncil ve Kur'anla reddetmiştir. Ayet 81. Hayır, iş böyle değil. Kim büyük bir kötülük işlerde şirk olan bu günahı kendi benliğini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar ateş şehri cehennemliktirler. Orada devamlı kalacaklardır. Ayet 82 İman edip salih amel işleyen kimselerse cennet ehlidirler. İşte onlar orada ebedi kalacaklardır. Ayet 83 Hani vaktiyle İsrailoğullarından kutulmuşlar, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ana, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara güzel davranıp iyilik edin. Hem de insanlara güzel söz söyleyin. Namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin diye emretmiş sağlam söz almıştık. Bu sözden sonra sizin pek azınız hariç hepiniz döndünüz. Sizler zaten yüz çeviren döneklersiniz. İsrailoğullarının yaptığı işler ve davranışlar hakkındaki bu bilgiler... Kur'an'ın geldiği devirde yaşayan Yahudilerin Tevrat'ı tahrif edip gerçekleri gizlemelerinden dolayı verilmiştir. Çünkü Peygamberimiz gönderildiği zaman Arabistan'da özellikle Medine ve civarında oldukça kalabalık bir Yahudi topluluğu yaşamaktaydı. Son peygamber olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden önce bir peygamber geleceğini etrafa yayan Yahudiler, Peygamberimiz gelince ağız değiştirdiler. Zira, onlar gelecek peygamberi Yahudilerden bekliyorlardı. Araplardan gelince onu kıskandılar. Hristiyanlar da bu İsrail değil, İsmail oğullarındandır diye inanmadılar. Kur'an'da Yahudiler hakkında daha çok bilgi verilmesinin sebebi budur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahitlerini bozmaları ve çeşitli hainlikleri yüzünden onlarla savaşmak ve onları yurtlarından sürmek zorunda kalmıştır. 84. Ayet Yine bir zamanlar birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye, siz Yahudilerden kesin söz almıştık. Sonra siz de kabul etmiştiniz ve halen Tevrat'ta buna şehadet etmekte, görmektesiniz. 85. Ayet Sonra siz öyle kimselersiniz ki, bu sözünüze rağmen, yine kendinizi birbirinizi öldürüyor, içinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyor, onlara karşı günah ve düşmanlık yapmakta birleşip yardımlaşıyorsunuz. Onları yurtlarından çıkarmak size haram kılındığı halde, hem aranızda savaşıyor, hem de size esir düşerlerse, karşılıklı fidye alışverişi yapıp onları kurtarıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp, geri kalanını inkar mı ediyorsunuz? İşte içinizden bunu yapanların cezası, dünya hayatında aşağılık ve rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde de azabın en şiddetlisine çarptırılacaklardır. Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ayet-i Kerime'deki, yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp, geri kalanını inkar mı ediyorsunuz ifadesi, bütün insanlara yönelik, umumi bir ifade olup, her zaman dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çünkü Allah'ın hükümlerinden bir kısmını beğenmeyip kaldırmak, yasaklamak, yasakladıkları şeyleri de serbest bırakmak, Allah'a karşı gelmek, dinden çıkmak ve kendi arzu ve heveslerini ilahlaştırmak demektir. Cezası da çok şiddetlidir. Kur'an'ın ihtiva ettiği hükümler kısaca şunlardır. 1- İman 2- İbadet 3. Ahlak 4. Muamelat Yani sosyal hukuki münasebetler 5. Ukubat Yani cezalar İslam dini yalnız ibadetlerle değil Kur'an'ın ihtiva ettiği bu konularla bütünlüğünü sağlar 86. Ayet İşte onlar ahirete karşılık dünya hayatını satın almış Tercih etmiş kimselerdir Bu yüzden onların azabı hafifletilmez Onlara asla yardım da edilmez. Çünkü onlar ahireti yok sayıp her şey dünya içindir diyerek materyalist, maddeperest olarak yaşamışlardır. 87. Ayet Andolsun olsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Ondan sonra da aynı tevhid esasında peygamberlerle onu izlettik. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller, mucizeler verdik. Ve onu Ruhul kut Cibril ile destekledik. Fakat her ne zaman bir peygamber size nefsinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklük taslamadınız mı? Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz? Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yalanladılar. Hz. Zekeriya, Yahya, Şuayb aleyhisselamı da öldürdüler. 88. Ayet Yahudiler Kur'an'ı dinlemek ve kabul etmemek hususunda peygamberle alay ederek kalplerimiz bilgiye doymuş olup başka bilgilere perdeli, kapalıdır dediler. Hayır, küfür ve isyanları yüzünden Allah onları lanetlemiştir. Bunun için onların ancak çok azı inanır. 89. Ayet Yahudiler daha önce kafirlere müşrik Araplara karşı zafer kazanmak üzere yardım isteyip dururlarken, onlara Allah katından yanlarında olan Tevrat'ın aslını doğrulayan bir kitap ve geleceğini Tevrat'tan bildikleri, gelmesi için dua ettikleri peygamber gelince, bu İsmail oğullarından diye onu inkar ettiler, kafir oldular. Artık Allah'ın laneti bütün inkarcılar kafirler üzerinedir. 90. ayet. Allah'ın kullarından dilediğine lütfuyla kitap ve peygamberlik ihsan etmesini kıskanarak Allah'ın indirdiğini Kur'an'ı inkar etmeye karşılık kendilerini, benliklerini, nefislerini satmaları ne kötü bir şeydir. Bundan dolayı gazab üstüne gazaba çarptırıldılar. Kafirler ve inkarcılar için utanç verici ve alçaltıcı bir azap vardır. 91. Ayet Onlara Allah'ın indirdiğine Kur'an'a iman edin denildiği zaman biz yalnız bize indirilen Tevrat'a inanırız derler ve ondan başkasını da inkar ederler. Halbuki o Kur'an beraberlerinde olan Tevrat'ın aslını tasdik eden bir gerçektir. Resulüm de ki eğer gerçekten inanıyor idiyseniz Niçin daha önce Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Bu ayetten anlaşıldığı üzere Yahudi ve Hristiyanların Allah'ın gönderdiği son peygamber ve Kur'an'a inanıp kabullenmedikçe imanları geçerli değildir. 92. Ayet Andolsun ki Musa size açık deliller ve mucizeler getirdi. Sonra onun ardından o Tuğ Dağı'na gittikten sonra siz kendinize yazık ederek Buzayı görsel tanrı edindiniz, ona taptınız. 93. Ayet Vaktiyle Tur dağını bulut gibi tepenize dikmiş ve sizden kesin söz almıştık. Size verdiğimiz kitaba kuvvetle yapışın, ahkamına sarılın ve dinleyip itaat edin, demiştik. Onlar da, dinledik fakat içimizden karşı geldik, dediler. Çünkü, küfürleri yüzünden buzağı sevgisi kalplerine işledi. Resulüm de ki, eğer inanan kimselerseniz biliniz ki, buzayet tapmayı hoş görmekle bozulmuş olan bu inancınızın size emrettiği şey ne kötüdür. Ayette bu kelime içirildi olarak geçmektedir. Fakat Türkçe'de genelde işledi şeklinde kullanılır. Sızısı içime indi, içime işledi gibi. 94. Ayet Resulüm onlara de ki, eğer ahiret yurdu cennet, sizin dediğiniz gibi Allah katında diğer insanlara değil de, sadece size mahsussa ve bu iddianızın doğru olduğunu düşünüyorsanız, hadi ölümü temenni edin ki cennete çabucak kavuşasınız. 95. Ayet Oysa onlar daha önce kendilerinin işledikleri günahlar yüzünden Asla bunu bilemeyecekler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. 96. Ayet Andolsun ki onları, Yahudileri bu dünya hayatına karşı insanların en düşkünü olarak bulursun. Hatta müşriklerden bile düşkündürler. Onların her biri bin yıl yaşatılmayı ister. Oysa bunca süre yaşatılması onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah, onların yapmakta oldukları şeyleri eksiksiz görendir. 97. Ayet Resulüm de ki, kim Cebrail'e düşmansa, bilsin ki, hem senden evvelki kitapları aslen tasdik edici, hem de müminler için yol gösterici ve müjdeci olarak, onu, Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine o Cebrail indirmiştir. Rivayete göre Yahudilerin bazıları, ''Bizim geçmişteki büyüklerimiz Cebrail'den çok zahmet çektiler. Her türlü azabı indiren O, memleketleri yerin dibine batıran O, peygambere O'nun yerine Mikail gelseydi, hiç tereddüt etmeden iman ederdik.'' demişlerdi. Bunun üzerine yukarıdaki ayet indi. 98. Ayet ''Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa, Allah da böyle kafirlerin düşmanıdır.'' 99. ayet Andolsun ki biz sana apaçık her şeyi bildiren ayetler indirdik. Onları fasık, yoldan çıkmış olanlardan başkası inkar etmez. 100. ayet Yahudiler her ne zaman sağlam bir antlaşma yapmışlarsa yine içlerinden bir kısmı onu bozup atmadılar mı? Zaten onların çoğu inanmazlar. 101. ayet Allah tarafından onlara yanlarında olan kitabın aslını tahsik eden bir Rasul gelince, o kitap verilenlerden bir kısmı Allah'ın kitabını sanki biliyormuş gibi sırt çevirmişlerdir. 102. Ayet Yahudiler kitaplarından yüz çevirip sihirle meşgul oldukları için, Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların ve şeytan ruhlu insanların, bunu sihirle elde etti, şeklindeki uydurma sözlerine uydular. 103. Ayet Eğer onlar, Kur'an'a ve Peygamber'e iman edip de günahlardan sakınsalardı, Allah katında kazanacakları sevap daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. 104. Ayet Ey iman edenler! Peygamber'e, râina, bizi gözet, güt demeyin. Un zurna bize bak din ve onu dinleyin. Küfre sapanlar için çok acıklı bir azap vardır. 105. ayet. Ne ehli kitaptan kâfirler ne de müşrikler Rabbinizden size herhangi bir hayır indirilmesini, bir zafer, bir mevki ve bir kazanç elde etmenizi isterler. Allah da rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Allah lütuf sahibidir. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El Bakara Suresi 58 ve 105. Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Deep notlar Fatih Özku